Muhterem Kardeşlerim. Oruç bir tohumudur. Meyvası nur olan, ilfan olan, iman olan bir tohumudur. Şu kadar bir Amen. <laughs> What are Onların ruhlarının bakanlarında, Semih Emre'ne ve işittiği işittik, iddia ettik Allah'ım, deva haline veremiyorlar. Kardeşlerim, onu da bu zavriyete bakmak lazım. İlk salonunuza gidiniz, ilk salonunuzda ruhunuza eğdiniz, o hakikat dokunun mantığı, Allahü Teala Selam benim büyük bir olay hatırlamışlar? Ramazan ayı, İzzet'in ikinci yılı. Ramazan. Datına... ameliyizde bir zaviyet var. Bu zafiyeti değerlendiriniz. Ramazan'ı bir ıslahat ayına çeviriniz şeklinde değil. Telkinlere Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman yer bulamayacaksınız. O halde Ramazan şu ay biz sana baktığımız zaman. Belirli ay Here yeah. yeah. are Bundan sonra geriye devam edecekler. Yani Ramazan sana diyor ki, bu ay diriliş ayı. Önce ruhunaki butları ilacıcsın. Sonra bütün bir alemi şatarın saran butların nasıl o zaman kaldırılının kaldırılacağın plan projelerini yapacaksın. Ve son Ramazan bir intişal ayı. Bu ay diriliş ayı. İslamın bütün bu bir alemi kuşatır Şeyhül Aleyhisselam. Ailedeki birine bir yıl var. Yine Ramazan ayı, İzzet'in yılında, Halil'in hemi, Tahir, Radıyallahü Alem. Geçetin i̇şte dokuzuncu yılı Ramazan sayı. Kafileler Taif'ten yola çıkıyordu. Safif kafile kafilesi her önünde. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına varıyorlar. Huzuruna varınca biz geldik ya Resulallah. Eski düşmanlarımız, ellerinize, hayatlarınızda formaya geldik. Huzurunda yaşadık. diyorlar ki li sonunda gün batımında iftar vaktinde sofraların başında yap